bunların hepsine indirilenlere iman ettik. Yani burada yine Allah Subhanahu ve teala demekten söylemekten yani dili kullanmaktan bahsediyor Ali İmran 84'te. Sünnetten delile gelince kardeşler dille ikrara dair. Bukhari ve Müslim'in rivayetinde e, diyor ki Umirtu en uqatilen nâs hatta yekûlû la ilahe illallah. Ben insanlar la ilâhe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Dikkat edecek olursanız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 Evet, alakulli hal. Evet, mücadele 22. Evet. 3- Azalar ile amelin delilleri. Azalar ile amelin delilleri. Bunun üzerinde biraz duracağız. Dikkat olursanız diğerlerine geçtik. E, çünkü pek bir sıkıntı yok diğerlerinde. Gerçi şeyde, dille ikrarda olsa da bazı sıkıntılar. Ama daha çok asıl e, sıkıntının tabir sahisi merkezi azalarla,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 İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Feridet cennetlerine varis oldular. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yine kardeşler, tövbe suresi 71'de diyor ki: Erkek kadın, bütün müminler bir bir, erkek kadın, bütün müminler birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, ünkerden nehyederler Namazı kılar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler.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 bu namazı iman diye ne yaptı kardeşler? İsimlendirdi. Bakın hatta bu e, ayetle Ebu Ubeyd imanda, İbn Rajeef Fethülvarde, Lale Kayşar Sünnete, Ajurü Şerada, İbn Ubadı, İbana, Beyhaki, İtikatte, başkaları da bu ayette ne delil getirmişlerdir? Bu ayet e, en güçlü delillerdendir. Yine kardeşler Sünnete baktığımızda.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 İmam Lale gibi ve başkaları da var. Bu imamlar bununla delil getirmişlerdir. İbn-i bunu belirtmiştir. Altıncı vecih kardeşler. Allah Azze ve Celle dindeki, bakın bu da çok önemli. Hepsinin önemli devimin sebebi bu. Dedim ya, alimler birçok vecih daha zikrediyor. Burada ben sizin için en önemlileri seçtim. Yoksa daha birçok vecih daha var. Bakın.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 mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar hesapları ise Allah'a aittir. Bakın dikkat edin veche nebi sallallahu aleyhi ve sellem kamil iman sahipleriyle savaşmakla emrolunmuş. Diyebilir misiniz? Anladınız mı vecihn fıkhını kardeşler? Demek ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem amel imandan değil yani kamil iman sahibi kimselerle savaşmakla emmiş yani davetin aslı, İslamın aslı bununla gelmiş. Bu da İslam dininin ruhuyla örtüşmeyen bir şeydir. Vallahu alem, vassallahu alaihi ne muhammedin wa ala ali.